Bismillahirrahmanirrahim. Sura. şöyle genel bir şekilde bakacak olursak. Bakara Suresi. Levine'de nazil olmuş. Sadece 281. ayet Mina'da Veda Hacca esnasında inmiştir. Bu haftaki sırası itibariyle 2. ve Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir. Misal bu surede yer alan borçlarla ilgili 273. ayeti Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayetidir. Birden 142'ye kadar bütün insanlığa hitap etmektedir. Surede evvela Kur'an-ı Kerim'le ilgili bazı tespitler yapılarak insanların Kur'an'a karşı tutumları bahis mevzu edilmektedir. Kur'an karşısında insanlardan bir kısmının mümin, bir kısmının kafiridir bir kısmının da münafık olduğu belirtilmektedir. Ardından gelen ayetler bütün insanlığa hitap ederek imana davet etmektedir. Kur'an'ın icazı ve edebi üstünlüğü dile getirilmekte. Aleyhisselatü Vesselam'ın davatındaki doğruluğu ve samiyeti ifade olunarak insanın yaratılış hikayesine geçilmektedir. Bu arada Allah Subhanahu ve Teala'nın meleklerle konuşması, ve şeytanın insana karşı tutumu söz konusu edilmekte. Ardından da hemen İsrailoğullarının kıssası anlatılmaktadır. Allah'ın İsrailoğullarına verdiği sayısız nimetleri hatırlatarak peygamberlere karşı gelişleri dile getirilmektedir. Bu arada Hz. İbrahim ile Hz. İsmail'den de bahsedilmektedir. Surenin ikinci bölümünde Kur'an'ın hitabı Müslümanlara yönelmekte. Ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanlar tarafından üzerinde fazla durulan kıblenin tahvili konusuna geçilmektedir. Bilahale İslam toplumunun temel değerleri söz konusu edilmekte. Allah'ın birliği anlatıldıktan sonra kısas, vasiyet, savaşma ve Allah yolunda infak gibi hükümler ele alınmaktadır. Sonra faç ve Ramazan orucu gibi bazı ibadetler belirtilerek içki konusuna temas edilmektedir. Sonra kadınlara dair iddet, ila, boşanma, emzirme ve müşrik kadınlarla evlenme konuları anlatılmaktadır. Faizin ve borçlanmanın ahkamı belirtildikten sana kısaf konusuna geçilmekte ve nihayet sure bu çok samimi bir dua ile Son bulmaktadır. Evet kardeşlerim. Bakara suresinin genel müstevası böyle. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir Elif Lam Mi Sörelerin birçoğunun başında yer alan bu hurufu mukatta, Allah'ın bilgisini kendi katında sakladığı şeylerdendir kardeşlerim. Bu bilgiyi Allah'a havale ederek onun manası onun katındadır der ve müteşabih olanlardan kaçınırız. Ve bu Kuleyde'den gelen bir hadis-i Bukhari Buhari'ye nakledir. Ali sallallahu efendimiz Cuma günü sabah namazında elif lamin ile insan surelerini okur diyor. Bu harflerin üzerinde duran bazı taifelerde çıkmışlardı kardeşlerim. Ama Yahudiler Kur'an inip dururken Yahudi ahlamları aleyhissalatü vesselam efendimizin yanına gelmişler ve bu surelerin başlarında yer alan bu harflerin rakamını bir şeyler yaparak hesaplamaya hem ve vesselamın ömrünü hem de dininin mahiyetini sürece hükmü hesaplamaya çalışıp bir türlü işin içinden çıkamıyorlar aleyhissalatü vesselam efendimiz kim yıldıza bakar kehanette bulunur Ebzet yapar cifirle uğraşırsa onun İslam'dan nasibi yoktur demiştir. Ama maalesef İslam topluluklarının içine baktığımızda birçok insanın veya birilerinin alim olarak atfettiği insanların cifirle, Ebzetle uğraşarak bazı kehanetlerde bulunduklarını görüyoruz. Bunların İslam'la yakından uzaktan hiçbir alakası yoktur. İşte işte bu kitap, onda hiçbir şüphe yoktur. Muttakiler için hidayettir. Kitap, Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim'dir. Onda hiçbir şüphe yoktur. Ayetinin manası, şek yoktur demektir. Hidayet burada mutlakilere tahsis edilmiştir. Nitekim Allah subhanahu ve teala başka ayetlerde de biz onu yabancı bir dille ortaya koysaydık, diyeceklerdi ki ayetleri tahsilatlı olarak açılma, açıklanmalı değil miydi? Hem yabancı hem de araba mı hitap etmektedir? De ki bu iman edenlere hidayet ve şifadır. İman etmemiş olanların ise kulaklarında ağırlık vardır. Ve bu onlara kapalıdır. Sanki bunlara uzak bir mesafeden sesleniyor da anlamıyorlar. Fusilet 44 Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala Kur'an'da müminler için rahmet ve şifa olan şeyleri indiririz. Zalimler için de ancak hüsranı artırırız. İsra 82 ve daha buna benzer Kur'an'dan faydalanmanın müminlere has olduğunu delalet eden ayetler de bulunmaktadır kardeşlerim. Çünkü Kur'an hidayetin kendisidir. Fakat ona ancak iyiler vasıl olabilir. Yine Rabbimiz Fanehu ve Taala'nın dediği gibi Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, göğüslerde olan dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Yunus 57 İbn-i Mesut'tan ve Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından bir topluluktan gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Muttakiler için bir hidayettir yani nur demektir buyurmuştur. Evet. Muttakiler Ebu Bekir İbn-i der ki Ameş bana müttakilerden kim olduğunu sordu. Ben de cevap verdim. O dedi ki Kelbiye bunu sor. Kelbiye sorduğumda dedi ki günahların büyüğünden kaçanlardır. Sonra Ameş'e döndüm. O dedi ki böyle olmak gerekiyor ve bunu inkar etmedi. Katar da dedi ki müttakiler Allah'ın ayetinin devamında niteliklerini bildirdiği Onlar ki gaybe inanırlar. Namazı kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de infak ederler. Ayetleriyle ardındaki ayetlerin nitelendirdiği kişilerdir. Evet. Nitekim Serimiz ve İbn Mace'de bu Akil Hanani'den gelen bir rivayette Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyuruyor. "Hop, hiçbir beyis olmayan şeyleri onda bir beyis olması endişesiyle terk edinceye kadar mutlakilerden olma şerefine ermez buyurmuştur. Evet. Demek ki mutlakiler şirkten ve putlara tapılmaktan kaçınan sırf Allah rızası için ihlasla ibadet eden kişilerdir, topluluklardır. Onlar cennete girerler. Allah bizleri de onlardan eylesin. Üçüncü ayet-i kerime, ki gaybe inanırlar. Yani, inanırlar, tasdik ederler, inanırlar, korkarlar demektir. Sözle, inançla ve amelle gayba inanma niteliklerine sahip olmak ancak müminin alametidir. Sözü amelin tasdik ettiği imanın muhtevası içerisinde Allah korkusuna girebilir. İman, Allah'ın kitabını ve peygamberlerini ikrar ile bu ikrarın bir fiil tasdikinden ibaret olan toplayıcı bir kelimedir. Nugatta ise sadece tasdik için kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de de bazen bu anlamda kullanılır. Nitekim Allah subhanahu ve teala o Allah'a inanır ve müminlere inanır buyurmaktadır. Se Yusuf Peygamber'in kardeşleri babalarına Ali, var amkullar Hoş geldiniz. Ses var değil? Mi? Biz her ne kadar doğru söyler olsak da sen bize inanacak değilsin demektedirler. Demek ki iman amel ile beraber kullanıldığı zaman bu şekildedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler müstesna kabulünde olduğu gibi. Fakat kardeşlerim iman kelimesi mutlak olarak kullanıldığında şeran aranan iman ancak inanç kavil ve fiille birlikte olandır. Aleykümselam ve Rabbim hoşgeldiniz. İdmi Kesir'in tefsirini doldurmaya çalışıyorum da inşallah siz de ortak olursunuz. Mesela İmanın tarifine baktığımızda iman kalbin tasdik ile başlayan, dilin ikrarıyla devam eden ve azaların göstermesiyle de bunu ispat edendir. İşte burada Rabbimiz Subhanahu ve Teala onlar ki gayba inanırlar derken buradaki inanmayı, tasdik etmeyi gayip nedir? Geride kalandır bir gayiptir. ileride olan da nedir? Bir gayiptir görmedikleri halde bildirilen bir şeyleri şeksiz, şüphesiz ne yapıyor? Fasdik etme. İşte bu da ancak kardeşlerim iman ehlinin yani müminlerin vasıflarındandır. Bazıları kayba imanı Allah korkusuyla da tefsir etmişlerdir. E, nitekim Allah subhanahu ve teala ayet-i kerimelerinde sen ancak görmedikleri halde Rablarından korkanları ve namazı kılmış olanları uyarırsın diyor Fatır 18'de görmediği halde Rahman'dan korkan ve Allah'a yöneliktir bir kalb ile gelen kimselere yöneliktir. Kaf 13'te Allah korkusu haşyet ilim ve imanın özüdür e, nitekim Allah subhanahu ve teala Allah'tan ancak Alim kulları korkar buyurmuştur Fatih 28'den. Şimdi buradaki kastedilen gayet kelimesine gelince Ebu Aliye'den gelen bir rivayette Onlar ki gaybe inanırlar ayetinden maksat Allah'a, meleklerine, istaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, cennete, cehennemine ve Allah'a kavuşacaklarına iman etmektir öldükten sonra dirilmeye ve haşre inanmaktır. Bunların hepsi kayıptır. Yine İbn Mes'ud'dan ve Ali salatü vesselam efendimizin ashabından bir topluluktan gelen nakilde kayıp cennet ve cehennem konusunda görülmeyen ve Kur'an'da zikredilmeyen şeylerdir demiştir. Yine İbn Abbas'tan gelen bir nakilde kayıp yani Ondan yani Allah'tan gelen şeydir. Evet kardeşler. Yine İbni Kesir naklilerine devam ederek diyor ki Said İbni Mansur Abdurrahman İbni Zeyd tarafından nakledilen bir şeyde biz Abdullah İbni Mesut'un yanında oturuyorduk. O ve Vesselam'ın ashabını ve onların yaptıklarını bize nakletti ve dedi ki Aleyhisselatü Vesselam'ın durumu görenler için apa çıktı. Şüphesiz kendisinden başka ilah olmayana yemin ederim ki kayıptan eser görmeden iman edenin imanından daha üstün hiçbir kimse iman etmemiştir. Sonra bu ayet-i kerimeyi okudu. Onlar ki gayba inanırlar. Bu hadisi hakim müstebrekinde sahih bir senetle rivayet etmiştir kardeşlerim. Yine gelen bir rivayette Ebu Cuma'dan geliyor. Biz Ali Selatü vesselam ile beraber yemek yiyorduk. Beraberimizde Ebu Ubey de İbn Cerrah da vardı. O dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, biz seninle birlikte Müslüman olduk ve cihad ettik. Bizden daha hayırlısı var mı?" Allah'ın Resulü Ali vesselam evet buyurdu. Sizden sonra gelen bir kavim Beni görmedikleri halde bana inanırlar. İşte onlar sizden daha hayırlıdır. Allah bizleri onlardan kılsın. Allah bizleri o aleyhissalatü vesselam efendimizin kardeşim dediği insanlardan kılsın. Amin Ya Evet. Onlar namazı kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de infak ederler hemen burada kayıptan sonra rızık ve infak meselesine Allah subhanahu ve teala giriyor. Ve namazı kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de infak ederler. İbn Abbas diyor ki burada namazı kılarlar yani namazı farzlarıyla yerine getirirler. Namazı kılma secde ve ruku ile tilavet ve ile namazı bitirmek ve ona yönelmektir. Yani namazı kılma, vakitlerine, abdestine, rukusuna, secdesine, her şeyine riayet etmedir. Arkasından rızık olarak verdiğimiz şeylerden de infak eder ayetinin manası ise mallarının zekatlarını verirler demektir. Ve Allah subhanahu ve teala'nın kitabı Kur'an'a gittiğimizde dikkat ederseniz kardeşlerim namaz ve zekat hemen hemen hep birbiri ardına. Onlar namazı kılar zekatı verirler. Onlar namazı kılar zekatı verirler. Buradaysa namazı kılanlar Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler diyor. Şimdi e, bu yönlü Kur'an'a baktığımızda zekat, infak, sadaka, gibi kelimeler gelir. Zekat farz olarak kılınmıştır ama infak ve sadaka teşvik edilmiştir kardeşlerim. Buna çok çok dikkat etmek gerekir. Yani kulun Allah'a yaklaşması farzları samiyetle, ihlasla yerine getirebilmesi için bunun önündeki bazı zeminleri de güzel yerine getirmesi gerekir. Mesela Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in bakın beş vakit namazın önünde hiç terk etmediği nafile ibadetler var. Mesela sabahın önünde iki, öğlenin evvelinde dört, ahirinde iki, akşamın ahirinde iki, yatsının ahirinde iki. Bunlar nedir? Rabite sünnetleridir. Veya gece namazı. Bunları yapan bir insanın farzlardaki yüksündüğünü, tembelliğini, üşengeçliğini görmek çok zordur kardeşlerim. Aynen zekatta da Allah subhanahu ve Teala adeta farzlar korunsun kullarım ona sanki itiraz etmesin çok rahat yerine getirsin diye önlerini ne yapmış kolaylaştırmış ve burada da neye kayıtlı kılıyor ancak diyor bunu namaz kılanlar kendilerine verdiğimiz zıddıktan yiyenler ve bunu benim için infak ederler diyor burada bir övünmeyle ve birilerine verdiği vasıfla ne yapıyor teşvike gidiyor. İbn Abbas'tan ve İbn Mesud'tan gelen ve Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ashabından gelen topluluktan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de infak ederler ayetinin manası hakkında kişinin ailesine harcadığı şeylerdir. Bu zekat emri inmezden önce geçerliydi demişlerdir. Ama bu yine de umume her şeyi ne yapar Bağlıyor. Yani allah Teala çoğu kere mallardan infak ile namazı birlikte zikrediyor. Çünkü namaz Allah'ın hakkı ve ona ibadettir. Namaz Allah'ın birliğini ve ona hamd ve sena ile övmeyi ihtiva eder. Dua, tevekkül ve yakarış doludur. İnfak ise kullara ulaşan faydalarla onlara iyilikte bulunmaktır. İnsanlardan bu vergilere en layık olanı, yakınları ve çevresinde kendi mülkü altında bulunanlardır. Sonra uzaktakiler gelir. Rabbimiz Fahinohu ve Teala'nın ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de infak ederler. Ayetinin içerisine vacip olan sadaka ile farz olan zekat da girer. Bunun için Buhari ve Müslim'de gelen i̇bn Ömer'den gelen rivayette, Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, İslam, beş şey üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına, şehadet etme, namazı kılma, zekatı verme, Ramazan orucunu tutma, ve Allah'ın evini harc etmedir. Ve bu konuda hadis-i şerifler pek çoktur. Namaz kelimesinin aslı, dua anlamına gelen salattan gelir. Bir Namaz, ruku ve secdeleriyle bilinen şartları, nitelikleri ve türleriyle belirli vakitlerde ve özel biçimde eda edilen ibadet içinde kullanılmıştır. Sarz olan namazlara, namaz yani salat adının verilmesi de şundandır. Namaz kılan kişi, namazından muhtaç olduğu şeyleri dilerken, ameliyle de Allah'ın sevabına ermek ister. Zekata gelince, İnşallah onu da yeri geldiğinde yer yer açıklanacak. 4 Onlar ki sana indirilene de senden önce indirilmiş olanlara da inanırlar ve onlar ahireti de yakinen tanırlar. Evet. İbn Abbas der ki bu ayetten maksat onlar senin Allah'tan getirdiğini ve senden önce peygamberlerin getirmiş oldukları şeyleri tasdik ederler. Aralarında bir ayrım yapmazlar. Kendilerine Rab'ları katından gelen şeyleri inkar etmezler. Ahirete de yakinen inanırlar. Yani öldükten sonra dirilmeye, kıyamete, cennete, cehenneme, hesaba ve nizana. Ahirete ahiret isminin verilmesi dünyadan sonra gelmesindendir. Evet. Demek ki Bakara suresinin ilk dört ayeti müminlerin tasvirine ayettir kardeşlerim. İki ayeti ise kafirlerin tasvifine 13 üç ayeti kerimede münafıkları anlatır. Bu ilk dört ayet Arap, Acem kitabı insan ve cinden onunla nitelenen her mümin ayettir bu sıfatlardan birisi diğerine olmadan elverişli olamaz. Aksine her biri diğerini doğurur ve onunla birlikte şarttır. Yani, kayba iman, zekatı verme, namazı kılma, a.s.m.in getirmiş olduğu gerçekler ile bundan önceki peygamberlerin getirmiş oldukları gerçeklere imanla tamamlanabilir ve ahirete yakinen inanmakla mümkün olabilir. Bunlar da Onlarsız olmaz. Yani aynı imanı tarif ettiğimizde ne diyoruz? Kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, azalar ne yapacak? Gösterecek. Bunların varlığı bile kardeşlerim ancak birbirinin varlığıyla gündemdedir. Yani kalp tasdik etmeyince dilin ikrarı hiçbir zaman ne yapmıyor? Değer ve keyfiyet bulmuyor kalp tasdik etse, dil ikrar etmese yine geçerli olan bir şey değil. İkisi olsa amelle bunu tasdiklemese yine geçerli değil. Şimdi bunu fail olarak ele alalım. Allah subhanahu ve teala biraz sonraki ayetlerde gelecek inşallah. Onlar sizin yanınıza geldiğinde biz de iman ettik derler. Burada ne gündeme geldi? Dil. Yani ikrar ve sizin gibi inandık deyip gösterirler. Ama şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında biz o beyin sizlerin inandığı gibi mi inanacağız derler. Burada ne oldu? Kalbin tasdik gündemde yok. Dil ikrarı var, amel var ama bu ne olmuyor? Allah indinde geçerli değil. Aleykümselam var olsunlar. Hoş geldiniz. Rabbimiz Subhanuhu ve Teala bu sebeple Müminlerin şükretmesini emrediyor ve bakın ey iman etmiş olanlar Allah'a ve Resul'una Resul'una indirdiği kitaba ve ondan önce indirilmiş olan kitaba iman edin. Ehli kitap ile en güzel biçimde tartışın. Onlardan zulüm etmiş olanlar müstesna. Ve deyin ki biz bize indirilmiş olana ve size indirilmiş olana iman ettik. Bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir. Yine, ey kendilerine kitap verilmiş olanlar, sizin yanınızda olanı doğrulayıcı olarak bildirdiğiniz şeylere iman edin. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala, de ki, ey ehli kitap, siz Tevrat'ı, İncil'i ve size Rabbınız katından indirilmiş olanı yerine getirmedikçe, siz bir şey üzerinde değilsiniz ve Allahü Teala bütün müminlere bu hususu ne yapıyor? Haber veriyor. Peygamber kendisine Rabbünden indirilmiş olana iman etti. Müminler de hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etti. Biz onun peygamberlerinden hiçbirinin arasını ayırmayız. Burada dikkat ederseniz kardeşlerim eğer bir açıklama ihtiyacı hissedersek demek ki kişinin iman edebilmesi için şu Cibril hadisinde de geldiği gibi ve bu ayeti kerimede de zikredildiği gibi bu iman esaslarını ve İslam nedir sorusundaki o İslam'ın esaslarının hepsini ne yapması gerekiyor? Hasdik etmesi gerekiyor. Ama bunlardan bir tanesini inkar etse, hepsini değil, bir tanesini inkar etse, İslam'dan çıkmak için, onun için nedir? Yeterli bir beladır değil mi? Allah subhanahu ve teala böyle duruma bizleri düşmekten korusun. Aynen, daha ileriki ayetlerde gelecek inşallah. Misalen, ve Vesselam Efendimiz, bir gün bir yerden gelirken, bir ona yakın Yahudi alimi topluluğuna rastlıyor. Onlar Aleyhisselatü Vesselam Efendimize gelip bazı sorular soruyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onlara sordukları her sorunun cevabını verince onlar tutup Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ayaklarına kapanıp ayaklarını öpüyorlar. Çünkü onlar da adetti. Kendilerinden üstün alim birini bulduklarında ayaklarını öperlerdi. Birisi tutuyor diyor ki biz sana bu soruları sorduğumuzda ben bunları nereden bildin? Allah'ın Resulü ve Vesselam diyor ki, aslında siz sorduğunuzda ben bunları bilmiyordum. Bana bunların namus, yani cibril haber verdi diyor. Bu sözü duyar duymaz, o ayağını öpen Yahudiler, hemen burunlarını büküyorlar, o bizim zaten düşmanımızdır diyorlar. Şimdi, hemen buraya dönelim. Demek ki, hepimizin Allah'a meleklerine bakın bir tane buradaki şeyi tasdik etmeme insanın imanını ne yapıyor? yıkıyor Allah subhanahu ve teala inan bütün vahyin tamamını tasdik etmeye ve bununla amel etmeye bizleri teşvik ve gayret takılsın kardeşlerim anlaşılmayan her noktada iblis girer kafaya şüpheyi atar ve orada insanın imanını yıkar. Bu da ona yeter. Allah'a ve peygamberlerine iman et. onlardan hiçbirisinin arasını ayırmayanlar işte onlara ileride mükafatlarını vereceğiz diyor. Allah'a ve Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bu ve buna benzer birçok ayet vardır kardeşlerim. Müminlerin Allah'a peygamberlerine ve kitaplarına inanmalarını emretmektedir. Ancak bu emir ehli kitap için apayrı bir özelliğe sahiptir kardeşlerim. Çünkü onlar kendi ellerinde bulunan kitaplara müfassal olarak inanmışlardır. Binaenaleyh onlar İslam'a girip de müfassal olarak İslam'a inandıkları takdirde onlar için iki mükafat vardır. Bakın diğerlerine gelince onlar için sadece mücmel iman söz konusudur. Nitekim sahih bir rivayette size ehli kitaptan birisi bir şey söylendiği zaman onları tasdik etmeyin yalanlamayın da. Sadece biz bize inan, indirilmiş olan ve size indirilmiş olana iman ettik deyin. Şu kadar var ki ve Vesselam'ın gönderilmiş olduğu İslam'a iman eden pek çok Arap'ın imanı ehli kitaptan İslam'a girenlerin imanından daha tam, daha mükemmel, daha geniş ve daha kapsamlıdır. Onlar için her ne kadar bu bakımdan iki mükafat söz konusu ise de diğerleri için ehli kitabın elde ettikleri iki mükafattan kat kat fazla mükafat değerinde olan mükafatı vardır. Demek ki burada da yakalanması gereken noktalardan bir tanesi kardeşlerim İsrailiyat'tan gelen bir habere ne tasdikleyeceğiz ne de yalanlayacağız eğer doğru çıkarsa yalanlamamış olursunuz diyor eğer yalansa zaten tasdiklememişsinizdir diyor aleyhissalatü vesselam efendim aha gece lambası geldi Aleykümselam ve rahmetullahi bereket. Bugün herhalde elektrik kesildi. Gündüz lambası oldun Musa. Allah günün mübarek olsun. Evet. Bakara suresinin beşinci ayetine geçecek olursak. İşte onlar Rablarından bir hidayet üzere derler. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Rabbımız Subhanahu ve Teala bakın dikkat ederseniz onlar için buyuruyor. Yani yukarıda neler geçiyordu gayba inanan namazı kılan ve Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan infak eden Hazreti Peygamber'e ve ondan önceki peygamberlere indirilmiş olan kitaplara inanan ve ahiret diyarına yakinen inanan kabul eden için çünkü ahiret kendiliğinden salih ameller ve yasaklananlardan uzak kalarak ona hazırlıklı olmayı gerektirir. Demek ki Allah subhanahu ve teala yukarıdan beri zikredilen ayetlerde onlar için buyuruyor. Kim bunlar? Hidayet üzeredirler. Yani Allah tarafından bir nur, bir açıklama ve basiret üzeredirler. Ve onlar dünya ve ahirette felaha diyor. E, i̇bn Abbas'tan gelen nakilde kardeşlerim işte onlar Rablarından bir hidayet üzeredirler. Ayetinin manası Rablarından bir nur ve kendilerine gelen doğru bir istikamet üzerinedirler demektir. Ve onlar felaha erenlerdir. Ayetinin manası ise istediklerini elde etmiş, kaçtıkları şeyin şerrinden kurtulmuşlardır demektir. Evet. Yani onlar Rablarından bir nur, bir burhan, bir istikamet ve Doğru yol üzerinedirler. Allah'ın tevfiki ve teyidi iledirler. Ve onlar felaha erenlerdir. Kavli Celi'nin tevili ise başarmış ve Allah katında istediklerini elde etmişler demektir. Yani Allah'a, kitaplara peygamberlere iman etmeleri sebebiyle sevap elde ederek kurtuluşa ermişlerdir. Cennetlerde ebedi kalarak ve Allah'ın kendi düşmanlarına hazırladığı azaplardan kurtularak arzularına kavuşmuşlardır. Allah ve teala bizi de onların arasına kartsın kardeşlerim. Amin. Abdullah i̇bn Amr'dan gelen bir rivayette, Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'e, Ey Allah'ın Resulü, biz Kur'an'dan bazı yerleri okuyoruz, öğütleniyoruz. Bazı yerlerde okuyoruz, neredeyse ümitsizleniyoruz. Ali Senaat ve Selam Efendimiz diyor ki: "Ben size cennet ve cehennem ehli kimdir onu bildireyim mi?" Onlar "Evet ey Allah'ın Resulü" diyorlar. Onda Bakara Suresi'nin ilk beş ayetini okuyor ve işte cennet ehli bunlardır buyurmuştur. Bunun üzerine oradakiler "Biz de onlardan olmayı dileriz." demişler. Sonada da şüphesiz ki şafirleri uyarsan da uyarmasan da birdir inanmazlar. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinin önünde bir perde vardır ve onlar için azap vardır ayetini okuyarak işte bunlar da cehennem ehlidir buyurmuştur. Orada bulunanlar biz onlardan değiliz ey Allah'ın Resulü dediklerinde ve sellem efendimiz evet demiştir. Allah'ım sen de bizleri onlardan kılma Altı şüphesiz ki o küfretmiş olanları uyarken da uyarmasan da birdir inanmazlar evet kardeşlerim bakın hemen seyir değişti Allah subhanahu ve teala inananlardan bahsederken ki yumuşaklık letafet müjde edenlerden bahsederken bakın ilk hasletlerini ortaya nasıl koyuyor? Küfretmiş olanların yani hakkı gizleyip saklayanlar. Allah onların hakkında ne yazıyor? Sen onları uyarmanda da, da birdir. Neden? Çünkü onlar senin kendilerine getirmiş olduğun şeye inanmazlardır. Allah subhanahu ve teala gelen doğruları hakkı kabulde ihtiyaç sağlasın kardeşim bizlere. Eğer kalp gelen doğruları kabullenmiyorsa bu çok tehlikeli bir şeydir. Çok tehlikeli bir işarettir. Çünkü kibirlenme, büyüklenme, haktan geleni kabullenmeme İblis'in ilk kuyudur ve ebedi cehennemlik olmasına da sebep olmuştur. Bakın Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala muhakkak ki üzerlerine muhakkak ki üzerlerine Rabbinin kelimesi hak olanlar elim azabı görünceye kadar bütün ayetleri getirsen de getirmesen de inanmazlar buyuruyor. Yine Allah subhanahu ve teala ehli kitaptan diretenler hakkında eğer kitap verilmiş olanlara her ayeti getirmiş olsan yine de senin kıblene uymazlar. Yani Allah'ın şekaveti yazdığı kişiyi mesut edecek kimse yoktur. Allah'ın saptırdığı kimseye hidayet getirecek de yoktur. Öyleyse sen kendini bitirerek onların uğrunda heba etme. Kendilerine risaleti tebliğ et. Sana idabet edene büyük bir nimet vardır. Kim de yüz çevirirse onlar için üzülme ve yüz çevirmeleri seni mahvetmesin. Çünkü senin için sadece tebliğ vardır. Hesap ise bize aittir ve sen ancak bir uyarıcısın. Allah her şeye vekildir demiştir Rabbimiz Sübhanahu ve Teala. Kardeşlerim bu ayet-i kerime konusunda Abdullah İbni Abbas'tan a.s. bütün insanların imana gelmesi ve hidayette kendisine tabi olmasını hırslan istiyordu. Bunun üzerine Rabbimiz Sübhanahu ve Teala önceden kendisi için ilk zikirde saadet yazılı olanlardan başkasının inanmayacağını ve yine ilk zikirde önceden kendisi için şekavet yazılı olanlardan başka kimsenin de sapıtmayacağını haber veriyor. Yine İbn Abbas'tan gelen bir nakilde şüphesiz ki kafirleri yani sana indirileni inkar edenleri, ister onlar senden önce geçenlere iman ettik demiş olsunlar, onlar için uyarsan da uyarmasan da birdir, inanmazlar. Yani onlar kendi yanlarında bulunan ve senin bahsinin mevcut olduğu gerçeği inkar etmişler ve kendilerinden alınan ahdi reddetmişlerdir. Dolayısıyla onlar sana gelene, Senden başkalarına gelmiş olup kendi yanlarında bulunan gerçeklere de küfretmişlerdir. Öyleyse senin uyarı ve iştiharına nasıl kulak verebilirler? Kendilerinin yanında bulunan kitapta senin hakkında verilen bilgileri de inkar etmişlerdir buyurmaktadır. Evet kardeşlerim yine Ebul Ali'den gelen nakilde bu iki ayet hakkında Allah subhanahu ve Teala'nın Allah'ın verdiği nimeti inkar ile karşılayanlara ve milletleri helak olacak yere yaslanacakları cehenneme götürenleri görmüyor musun? Orası ne kötü karargahtır İbrahim 28-29'u i̇bn Abbas'tan nakledilen mana ile ne yapıyor? Bu ayeti daha rahat açıklıyor. Tabii ki doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. 7. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinin üzerinde bir perde vardır. Ve onlar için büyük bir azap vardır. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiş, yani damgalamıştır. Şeytan onları doğru yoldan çıkartmış ve onlar da şeytana itaat etmişler. Bunun üzerine Allah subhanahu ve teala onların kalplerini, Kulaklarına ve gözlerine perde koydu onlar hidayeti görmezler duymazlar anlamazlar düşünmezler evet demek ki günahlar her noktadan kalbin çevresini sarıyor ve nihayet onun üzerine üşüşüyor ve işte bu da kalbin en sonunda mühürlenmesine sebep oluyor kardeşlerim evet İbn-i diyor ki Allah onların kalplerini mühürlemiştir ayetinin manası Allah'ın onların gizlenmelerini ve davet edildikleri hakkı dinlemekten kaçınmalarını haber vermesinden ibarettir nitekim bir kişi söz dinlemekten kaçınırsa falanca bu söz ile sağır kesilmiştir denir maksat döbürlenerek sözü dinlemekten kaçınmasıdır evet İbn Cerir diyor ki bu tefsir doğru olmaz. Çünkü Allah Teala onların kalplerini ve kulaklarını mühürleyenin kendisi olduğunu bizzat haber vermiş. Ve Ali sallallahu aleyhi ve gelen nakledir. Nakle göre de Ali sallallahu aleyhi ve bir mümin günah işlerse kalbinde siyah bir nokta olur. Eğer tövbe eder, vazgeçer ve bağışlanmasını isterse kalbi arınır. Eğer günahı daha fazla artırırsa kalbinin siyahlığı da artar. Neticede bu siyahlık kalbini sarar. İşte Allahu Teala'nın "Hayır kazandıkları şey onların kalbini perdelemiştir." buyurduğu tevbe işte budur. Evet. Bu hadis terimizde ve neseyde mevcuttur ve Ali Sina Teressam Efendimiz, günahlar ardarda gelince kalbi sarar. Günah onu kapadınca Allah tarafından mühürleme ve damgalama gelir. Bu takdirde iman kalbe girecek yol bulamadığı gibi küfürden kurtulacak bir kurtarıcı da bulamaz. İşte bu Allahü Teala'nın Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Ayetindeki mühür ve damga gibidir. Gözlerin idrak ettiği şekilde eşyada ve kaplarda bulunan damga ve mührün benzeridir ki o kabın içinde bulunan şeye ulaşmak için ancak mührü veya damgayı koparma veya çıkarma icab eder. Allah'ın kalplerini mühürlemekle nitelendirdiği kişilerin kalbine iman bu mühür bozulmadan ne yapılır kardeşlerim? Ulaşmıyor. Ancak damga bozulup bağ koparlınca ulaşılıyor. İyi bil ki Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Kavlinde durma. Ve gözlerinin üzerinde bir perde vardır cümlesini de tam okumak gerekir. Çünkü damga kalp ve kulakta oluyor bakın. Perde ise gözde oluyor. Bu noktalara çok çok dikkat etmek gerekiyor. Burayı anladınız mı? Damga kalp ve kulakta, perde ise gözde oluyor kardeşlerim. Burayı güzel yakalayalım. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Ayeti, Allah'ın sözünü onlar dinlemez ve anlamazlar demektir. Gözlerinin üzerinde bir perde vardır. Yani gözlerinin üzeri örtülüdür. Gerçeği göremezler. Ona erişemezlerdir demektir. Evet. Surenin başında müminlerin nitelikleri dört ayetle nakledildi şimdi bu iki ayette kafirlerin durumu belirtildi. Şimdi de allah Teala mümin olduklarını söyleyip de gizlice küfreden münafıkların halini açıklamaya başlıyor. Allah bizi de, bizden gelen nesli de bu münafıklıktan, kafirlikten beri kardeşlerim. Kitabı güzel okuyalım, güzel anlayalım ki mümin olalım, müminlerin vasıflarıyla vasıflanalım iyi okuyalım bu huyları bilelim kafirlerin münafıkların huylarını bilelim ki o huylar da bizler mevcut olmasın bunların durumu birçok insanı şüpheye düşüreceği için münafıkları, Rabbimiz Sühanuhu ve Teala bunların niteliklerini onların zikrini uzatmamakta bu niteliklerin her birine de nifek, nifak işareti yapmaktadır. Nitekim Tevbe suresini ve Münafık'ın suresini bunlar hakkında indirmiş ve gerek Nur suresinde, gerekse diğer surelerde onların durumunu yer yer Rabbimiz Subhanahu ve Teala açıklamıştır kardeşlerim. Bu açıklamaların sebebi hem onların bu davranışlarından vazgeçmelerini sağlama hem de bu konuyu hiç bilmeyenlerin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 Kardeşlerim, nifak hayrı açıklayıp şer gizleme manasındadır. Bu çeşit çeşittir. Bir kısmı intikadı nifaktır ki bu sahibini ebediyen cehennemde bırakır. Allah bizlere bundan beri buyursun. Ki nifakın her türünde. Bir kısmı da ameli nifaktır ki bu da inşallah yeri geldikçe açıklanacak. Günahların en büyüklerinden birisidir. Dibini cüre için dediği gibi münafın sözü fiiline aykırı olur. Gizlisi açığına, gireni çıkana, görüleni görülmeyene ters olur. İnşallah bu cümleyi kafamıza kazıyalım. Tekrar edeyim. Münafın sözü fiiline aykırı olur. Gizlisi açığına, gireni kana, görüleni görülmeyene ters olur diyor. Allah onlardan razı olsun. Münafıkların nitelikleri hep medeni surelerden nazil olmuştur kardeşlerim. Çünkü Mekke'de münafıklık ve münafıklar yoktu. Tersine, bir kısım insanlar gerçekten inanmış oldukları halde, istemeyerek küfürlerini ishar ediyor. Aleyhisselatü Vesselam, Medine'ye hicret ettiğinde orada Ensardan Evs ve Hazreç kabilesi bulunmaktaydı. Bu kabileler cahiliyet devrinde Arap müşrikleri gibi putlara taparlardı. Medine'de ayrıca geçmişlerinin yolundan gelen kitab ehli Yahudiler vardı. Bunlar Hazreç kabilesinin müttefik olan Haynuka oğulları Evs kabilesinin müttefiki olan Kurayze ve Nadir oğulları kabileleriydi. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye teşrif buyurduklarında Evs ve Hazret kabilesinde Ensar adını alan bir kısım kişiler Müslüman oldular. Yahudilerden Müslüman olan sadece Abdullah İbni Selam radiyallahu Bu dönemlerde henüz nifak ve münafıklık yoktu. Çünkü Müslümanların korkulacak bir güçleri yoktu. Aleyhissalatü Vesselam Yahudilerle de Medine'nin çevresinde bulunan diğer Arap kabileleriyle de sözleşmeler yaptı. Bütün Bedir Savaşı olup da Allah kelamını üstün kıldığında ve Müslümanları İslam'ı galip getirdiğinde Abdullah İbni Ubey İbn Selul Hazreç kabilesinin reisiydi. Cahiliyet devrinde Evs ve Hazreç'in efendisi sayılıyordu. Hadreç kabilesi onu kendilerine hükümdar yapmak istemişlerdi. Ancak hayır haber gelip de Evs ve Hadreç kabileleri Müslüman olunca İslamiyetle ilgilendiler ve ondan vazgeçtiler. Bunun üzerine onun içerisinde İslam'a ve Müslümanlara karşı bir nefret ve kin duygusu yeretti Evet. Bedir Savaşı olunca bu iş bitmiştir diyerek İslam'a girdiğini açıkladı. Onunla beraber kendisinin izinden ve yolundan yürüyen bazı kabileler ile ehli kitaptan başkaları da Müslüman olduklarını söylediler. İşte böylece o günden itibaren Medine halkı ve çevresinde bulunan bedeviler arasında münafıklık hareketi zuhur etti. Muhacirlere gelince Onların arasında hiçbir münafık yoktu. Çünkü muhacirlerden hiçbirisi zorla İslam'ı kabul etmemişlerdi. Herkes malını, çoluk çocuğunu ve toprağını bırakarak Allah katında ahiret yurduna aralamış ve kendi istekleriyle hicrete koşmuşlardı. Said İbni Cubeyr yoluyla İbn Abbas'tan gelen bir rivayette, İnsanlardan öyleleri de vardır ki inanmadıkları halde Allah'a vahiret gününe inandık derler ayeti. Evs ve hazreç kabilelerindeki münafıklarla onların durumunda olanları kastetmektedir. deden gelen bir rivayette ise Bunun için Allahü Teala münafıkların niteliklerine dikkatleri çekmekte ki müminler onların dış görünüşlerine aldanıp da onlardan sakınmamaları sonucunda büyük bir fitnenin içine düşmesinler. Gerçekten kafir oldukları halde onları mümin sanmasınlar. Fasıkların iyi ve hayırlı olduklarını zannetmek büyük sakıncalar doğurur. İnsanlardan öyleleri de vardır ki inanmadıkları halde Allah ve ahiret inandık derler. Demek ki sadece sözle inandık diyorlar. Bunun ötesinde hiçbir şey yapmazlar. Nitekim Allah subhanahu ve teala başka bir ayet-i kerimede münafıklar sana geldiklerinde dediler ki biz senin gerçekten Allah'ın Resul olduğuna şehadet ederiz. Münafıkın bir. Yani yalnız sana geldiklerinde böyle söylerler. Gerçekte ise böyle ne yapmazlar söylemezler. Bunun için şahadet ettiklerini ifade eden tekit harfi kullanılmaktadır. Allah'a vahiret gününe inandık derlerken de aynı kuvvetteki ifadeyi tekrarlamaktadır. Ama durum bunların söyledikleri gibi değildi. Nitekim Rabbimiz Sübhanahu ve Teala onların bu şahadetlerini ve inançlarıyla ilgili durumlarını Allah da şahadet eder ki, muhakkak münafıklar yalan söylerler buyuruyor. İnanmadıkları halde ifadesi de bu inandık iddialarını yalanlamaktadır. Allah'a da iman edenleri de aldatmaya çalışırlar. İman gösterisinde bulunarak, kendilerini saklayarak, bilmeden onlar Allah'a aldattıklarını zannetmektedirler bunun kendilerine Allah katında fayda sağlayacağını kabul etmektedirler. Bu gösterişe bazı müminlerin rağbet ettikleri gibi Allah'ın da rağbet edeceğini ummaktadırlar. Nitekim Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Mücadele Suresinde onlar hakkında şöyle buyuruyor. Allah onların hepsini tekrar dirilttiği gün size yemin ettikleri gibi ona da yemin ederler. Bir esasa dayandıklarını zannederler. Dikkat edin onlar şüphesiz yalancıdırlar. Mücadele 18. Onların bu iddiasını Allahu Teala oysa kendilerinden başkasını aldatamazlar ama bunun farkında değildir diyerek reddediyor. Bu yaptıkları şeyle kendilerinden başkalarını aldatamazlar. Yani Allahu Teala'nın muhakkak münafıklar Allah'ı aldatmaya kalkışırlar. O ise kendilerini aldatıcıdır ayetinde buyurduğu gibi kendileri bunun farkında bile değildirler buyurmuştur. Evet. Demek ki kardeşlerim münafık Allah'ı ve mümini nasıl aldatıcı olabilir? O sadece korunmak için diliyle inandığını söylemektedir diye bir kimse derse denilir ki Araplar diliyle içinden sakladığının tersini söyleyen kendisini korkutan şeyden korunmak üzere aldatıcı demekten kaçınmazlar. Münafık durumu da böyle. Ona müminleri ve Allah'ı aldatan adı verilmiştir. Çünkü kendisine ölümden, esirlikten ve dünyadaki azaptan koruyacağını umduğu için korunmak üzere içinde sakladığının tersini söylemektedir. Münafık bu davranışlarıyla her ne kadar geçici dünyada Müslümanların Müslümanları aldatmaya çalışsa da aslında aldanan bizzat kendisidir. Çünkü bu fiiliyle kendisine ümit vermekte sevinç kasesi sunmaktadır. O kendini felaket noktasına sürüklemekte, azap kasesini yudumlamakta, dönüşü olmayan bir şekilde Allah'ın gazabına ve elim azaba sürüklenmektedir. O ahireti konusunda nefsine kötülük ettiği halde kendini aldatarak kendi nefsine iyilik ettiğini sanmaktadır. Evet. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın buyurduğu gibi kardeşlerim, oysa kendilerinden başkasını aldatamazlar. Ama bunun farkında değillerdir. Allah bununla mümin kullarına şunu açıklıyor. Münafıklar, küfürleri, şüphe ve yalanları nedeniyle Rablarının gazabını üzerlerine çekerek kendi kendilerine kötülük yapmış oldukları halde meselenin farkında ve şuurunda değildirler. Durumlarını bilmeden körü körüne bu davranışa sürüklenmektedirler. Evet kardeşlerim. Bu ayet kelimeler devam edecek bu münafıkların niteliğini anlatıyor. Demek ki münafık kötü huylu olup diliyle tasdik kalbiyle inkar eden davranışı düşüncesine aykırı olan, sabahleyin bir başka, akşamleyin bir başka halde olan, gece bir hal üzere yatan sabahleyin başka bir hal üzere kalkan, geminin salınması gibi sallanan rüzgar ne tarafa eserse oraya giden bir zevat. Evet kardeşlerim. Demek ki işlenen günahlar insanı ne hale getiriyor değil Hadi insan kendini aldatıyor da. Düşünün işlenen günah Allah'ı bile aldattığının duygusunu kendisine veriyor. Düşünebiliyor musunuz? İblis insanı ne kadar kandırıyor. Bakın bu zeyfeden gelen bir rivayette İbn Saat, "Münafıklık nedir?" diye soruluyor. O da "İslam'ı söyleyip onunla amel etmemektir." diyor. Düşünebiliyor musunuz? İslam'ı söyleyip onunla amel etmemeyi münafıklıktan yapmışlar, Allah bizlere hayır ihsan On. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını artırdı. Yalan söylemekte olduklarından dolayı onlara elin verici bir azap vardır. Burada İbn Abbas'tan ve Mürre kanalıyla İbn Mesud ve peygamberin ashabından bir gruptan bu ayet-i kerim hakkında kalplerinde hastalık vardır kavli şüphe demektir. Allah'ta hastalıklarını artırdı. Yani şüphelerini artırdı demektir. İbn Abbas diyor ki kalplerinde hastalık vardır ifadesi şüphe vardır demektir. Evet. Yani bu hastalık bedeni değil dini hastalıktır ve bunlar münafıklardır. Hastalık onları sahte olarak İslam'a sokan şüphedir. Allah da onların hastalığını artırdı. Yani pisliklerini. Sonra şu ayet-i kerimeyi okuyor. İman etmiş olanlara gelince Allah onların imanını artırdı ve onlar bununla birbirini müjdelerler. Kalplerinde hastalık olanlara gelince onların pisliklerine pislik ekledim. Sebe 125. Yani şerlerine şer, sapıklıklarına sapıklık ekledim. Bu Abdurrahman'ın dediği gibidir. Yani Abdurrahman İbni Zeyd'in. Ceza amelin cinsindendir. Aynı şeyi eskiler de söylemiştir. Nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala hidayete erenlere gelince Allah-u Teala hidayeti artırdı. Ve kendilerine takvalarını verdi. Muhammed 17. 11- ve 12. ayetler Kendilerine yeryüzünde bozgunluk çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. Bilesin ki onlar fesatçıların ta kendileridir de bunun farkında değildirler. Evet. i̇bn Abbas'tan ve İbn-i Mesud'dan ve birçok sahabeden gelen nakilde yeryüzünde fesat, küfür ve isyan ile amel etme manasına gelir. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın ayeti, yeryüzünde isyan etmeyin demektir. Onların bozulmalarının sebebi Allah'a isyan etmeleridir. Çünkü kim Allah'a isyan ederse veya Allah'a isyan emrederse, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmış olur. Çünkü yeryüzünün ve gökyüzünün salahı Allah'a itaatlandır Mücahit nakleder ki kendilerine yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın denildiğinde yani Allah'a isyan ettiklerinde kendilerine böyle yapmayın denildiği zaman biz hidayet üzerindeyiz ve ıslah edicileriz derler. Yine Selman-ı Farisi'den nakilde kendilerine yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın ayetinin halkı henüz gelmedi demiştir. İbn-i Cerir der ki bana Ahmet İbni Osman, İbni Hakim Selman'dan nakletti. O henüz bu ayetin ehli gelmemiştir demiştir. Evet. E, bu niteliklerle gelenler Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında olanlardan yani dinde bozgunculuk bakımından daha ileridedirler. Yoksa o bu niteliklere sahip kimsenin henüz gelmemiş olduğunu söylememektedir. İbni Celir der ki Nifak ehli yeryüzünde Rablarına isyan etme ve Allah'ın yapmalarını yasakladığı şeyleri yapmakla, Allah'ın farzlarını yerine getirmemekle herkesin tasdik edip hakikatine yakinen inanmakla emrolunduğu Allah'ın dininden şüpheye düşmekle kendilerinin üzerinde bulundukları şüphe ve kuşkuya düşmemiş olan müminleri yalanlamakla Allah'ı, kitaplarını, resullarını yalanlayanlarını imkan bulunlarsa Allah dostlarına tercih etmekle yeryüzüne fesada vermiş olmaktadırlar. İşte münafıkların yeryüzünde bozgunculuk çıkarmış olmaları sebebi budur. Onlar bu davranışlarıyla da yeryüzünü ıslah ettiklerini sanmışlardır. E, İbn-i çünkü yeryüzünde bozgunculuk şekillerinden biri de müminlerin kafirleri dost edinmeleridir. Nitekim Rabbimiz Sübhanahu ve Teala, küfredenlere gelince, onlar birbirinin dostu sayılırlar. Eğer böyle yapmazlarsa, yeryüzünde fitne ve büyük bir bozgun olur demiştir Enfal 73'te. Böylece Rabbimiz Sübhanahu ve Teala müminlerle kafirler arasındaki dostluğu ne yapıyor? Kesip atıyor. Ayrıca bakın, ey iman edenler, müminleri bırakıp da Kafirleri dost edinmeyin. Allah'ın sizin üzerinize apaçık bir hüküm kılmasını mı istiyorsunuz? Nisa 144 Muhakkak ki münafıklar cehennemin en alt basamağındadırlar ve onlar için hiçbir yardımcı bulamazsın. Nisa 145 Münafığın dış görünüşü mümin şeklinde olduğu için onun durumu müminleri şüpheye düşürmektedir bu bakımda bozgun, münafık tarafından meydana çıkarılmıştır. Zira o hakikat olmayan sözüyle müminleri aldatmış ve müminlere karşılık kafirleri dost edinmiştir. Eğer ilk durumda olduğu gibi devam etseydi kötülüğü daha az olurdu. Diğer yandan kardeşlerim, ihlasını Allah için çalışsaydı sözü Davranışı birbirine uysaydı kurtulup felaha erişirdi değil mi? Bunun için bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala onlar hakkında ne diyor? Kendilerine yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler buyurmuştur. Yani müminlerle kafirler arasında idare etmekteyiz ve her iki grupla da geçinmekteyiz diyorlar. Geçinin bakalım, geçinin. Evet, i̇bn Abbas'tan gelen bir nakilde kendilerine yeryüzünde bozgun çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. Yani müminlerle kitab beyler arasını yapmaya çalışmaktayız derler. Bunun için allah Teala onlar hakkında bilesin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Ama bunun farkında değildirler buyuruyor. Dikkat edin ve bilin ki onların dayandığı esas ve ıslah edici oldukları iddiası doğrudan doğruya sesadın ta kendisi kardeşlerim. Ama bilgisizlikleri yüzünden onun sesat olduğunun bile farkında nedir? Değillerdir. Allah subhanahu ve teala bizleri böyle hallere düşmekten korusun kardeşlerim.